Felsefe Açıklarından Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül Herkese merhabalar ben Yılmaz. Ben Rıfat. Açık Radyo 95.0 Felsefe Açıkları'ndan programındayız. Ee, bu hafta önümüzde bir tablo, bir sanat eseri var daha doğrusu. Ee, biz bu sanat eserine bakarak bu e, eserin bize düşündürdükleri hakkında konuşmaya çalışacağız. Aslında dinleyicilerimizin e, eğer çok iyi bildikleri bir tablo değilse e, bizi dinlerken e, resme bir bakmalarını e, öneriyoruz e, tabloyu internetten kolaylıkla açabilirler e, hangi tablo üzerine konuşacağız Peter Bruegel'in e, İkarus'un düşüşü adlı e, ünlü tablosu aslında interneti adını yazınca kolayca çıkıyor felsefi olarak belki üzerinde konuşabileceğimiz bir takım e, kavramlar e, üzerinde duracağız Peter Bruegel kim birazcık önce ona bakalım istersen Rıfat Evet İlmazcığım. Peter Bruegel kim? Peter Bruegel Hollandalı bir Rönesans ressamı. Hollanda ve Filaman Rönesansı'nın en önemli sanatçısı e, denebilir belki de. Aynı zamanda matbaacı ve özellikle tabii yaptığı resimlerde peyzaj çok önemli. Köy betimlemeleri çok önemli. Ve bu iki konuyu yani peyzajı ve köy yaşamını e, büyük resimlerin odak noktası haline getirmek konusunda bir öncülük üstleniyor. Hollanda'nın bu altın çağ resmi üzerinde çok güçlü etkileri var. Ee, özellikle bu dinsel konular, dini konular resmin e, konusu olmaktan çıktığında artık resmedilmediğinde e, Brügel'in yapmış olduğu e, çalışmalar bir anlamda diğer sanatçılara da yol gösteriyor başka ne söylenebilir Bruegel ile ilgili? Bruegel, köylü Bruegel ya da yaşlı Bruegel diye de anılıyor değil mi? Bir isim karışıklığını önlemek için. Neden neden Dan öyle bir Hı. Pardon, neden öyle bir ekleme yapılıyor? Çünkü ailede çok ressam var. Ailedeki ressamların sayısı çok olduğu için hani onu ayırt etmek anlamında baba da deniyor. Baba Bruegel dediğin. Yaşlı yaşlı Bruegel. Yaşlı Brugel de deniyor ve köylü Brugel de deniyor. Çünkü işte resimlerinin konusunun çoğunluğunu bu e, temalar oluşturduğundan dolayı ve hatta kendisi hani e, küçük bir e, anekdot olarak kalabilir. Bu ayrışmayı sağlamak açısından e, ismindeki H harfini çıkararak e, Brügel telaffuzuyla e, anılıyor, anılmaya başlanıyor diyebiliriz Brügel'e giriş olarak. Evet tab tabloda tabloda e Belirsiz olan aslında tabloya adını veren e, Icarus'un e, mitolojik öyküsü de önem taşıyor. Birazcık o öyküyü de hatırlamakta fayda var herhalde e, değil mi Rıfat? Evet Yılmaz. Minotor'un öldürülmesinden sonra Daidalos'un Teseus'a yardım ettiğini düşünen Kral Minos... Hem Daedalus'u hem e, Icarus'u labirente ediyor Kaçmak için ne yapacaklarını düşünen Daidalos, yere dökülen kuş tüylerini topluyor... ...bal ile yapıştırıyor... olduğuna ve kendisine kanatlar yapıyor. Uçmadan önce de Daidalos Icarus'u uyarıyor... ...sakın çok yüksekten uçma... ...güneş bal mumunu eritir ve yere düşersin... ...sakın alçaktan mı uçma... ...o zaman seni görürler ve yakalanırsın... ...fakat Icarus babasını dinlemiyor... ...yükseklerde uçarken hep daha yükseğe... ...hep daha yükseğe deyip güneşe yaklaşıyor... Balmumundan kanatları eriyip Ege'nin sularına gömülüyor. Öykü bu. Ee, şimdi resme bakalım istersen biraz. Resme bakınca ilk göze çarpan herhalde çift süren köylü değil mi? Hani özellikle de renk açısından da bakınca kırmızı e, kıyafetiyle önce o köylüyü görüyoruz. Bir manzara evet. var. Yüzeysel bir manzara görünüyor. Gemilerdeyiz de, e, gemi. Uzaklarda Dağlık bir şey, alan görülüyor, kayalıklar. E, evet, bir şehir var, dönemine göre oldukça da iyi e, görünen bir şehir. Yani böyle bir refah düzeyinin işaretine taşıyan bir şehir. O da belli belirsiz gibi. Be belli belirsiz, böyle, evet. evet. Bu ee, çift süren köylünün e, arkasında bir şey görünüyor, çoban görünüyor. E, çoban e, bir sürüsünü otlatmakta olan bir çoban ve bakışları gökyüzüne. Dönük. Çok çevrilmiş. Evet. E, balıkçı var köşede. Evet. Bu balıkçı e, aslında e, İkarus'a en yakın olan. Oldukça e, yakın. E, Olup bitene en fazla e, şahitlik eden kişi aslında o. Tabloda Bir zaten bakalım. en az, en e, çok zor görülen şey Icarus. E, tabloya adını veren İkarus'un e, düşüşünün İkarusu Tabloda neredeyse en silik halde evet bacakları görünüyor Sula, sulara gömülürken e, resmedilmiş. Evet az önce onu gökyüzünde süzülmesini sağlayan kanatların e, tüylerin bir kısmı suyun üstünde ve e, suyun içine gömülmekte olan e, ikarısın bacakları havada görünüyor. E, tabloya ismini verdiği halde az önce senin de söylediğin gibi tablonun da falan değil. Sandalice e, belli belirsiz olarak resmedilmiş bir figür gibi duruyor orada. Yıkarız. Evet biraz daha ayrıntılı bakıldığında e, özellikle de sanat yorumcularının e, altını çizdiği şeyler de var. İşte e, resmin solunda kılıç ve para çantası Bununla Brügel'in kılıç ve para iyi, ele, iyi ellere muhtaçtır flaman deyimine gönderme yaptığı söyleniyor. Bir tahıl çuvalı var orada görülen. O da taşa ekilen tohumdan hiçbir şey bitmez deyimine gönderme yaptığı söyleniyor. Baya böyle anlamlar çıkıyor tabloya baktıkça. Evet metaforlarla dolu aslında değil mi? Bir sürü metafor var. Hatta bir ceset. Ben onu çok zor gördüm aslında ama bir ceset olduğu da söyleniyor. Hı hı. Ölen bir adam hiçbir pulluğu durduramaz göndermesi. ne bağlıyor onu? Evet böyle Süleyman Ata sözlerinin sembolleri gibi yapılmış olan figürler var. keklik var bir tane hatırlıyorsan. Evet. Yani balık tutan kişinin üzerinde dala konmuş bir keklik. O da e, Daidalos'un hırsına yenilerek kayalıklardan aşağı ittiği sıra ve aynı zamanda yeğeni olan Talos'a dair olduğu düşünülüyor. Talos'un resmedildiği düşünülüyor. Evet. Athena'nın onu e, bu felaketten kurtarıp bir kekleye dönüştürdüğü hikayesi var gibi. Evet sonuçta e, tabloda kimsenin e, o an sulara gömülmekte olan Icarus'u, ne gördüğü ne de aldırdığı var. Asıl tablonun ilginç kılan, yani tabloyu bizim için ilginç kılan özellik de bu herhalde. Şimdi John Berger, Portreler adlı kitabında, Metis'ten çıkan bir kitap, Brugel'e ayrılan sayfalarda. Şöyle diyor Brugel hakkında, genellikle dans eden çen köylülerin ve mütevazi beyaz noellerin ressamı olarak tanıtılmasına rağmen, aslında bir davanın ressamıdır diyor Brügel için. Ve Brügel'in davasının konusu e, kayıtsızlık suçlamasıdır diyor. Şöyle devam ediyor. Sabanını süren köylünün Icarus'un düşüşü esnasındaki kayıtsızlığı. Sonra... E, Başka resimlerine gönderme yaparak devam ediyor. İsa'nın çarmıha gerilişinin ağzı açık izlemeye gelen kalabalıkların kayıtsızlığı. İspanyol askerlerin onlar sadece emir kuluydu. Flemenklerin yakarışına aldırış etmeksizin yağmalarken ve katlederkenki kayıtsızlığı. Körlerin körler tarafından yönetilmeye karşı kayıtsızlığı, sarhoşun yaşama karşı kayıtsızlığı, vaktini oyunla geçirip de zamanın kıymetini bilmeyenlerin kayıtsızlığı, Tanrı'nın ölüm karşısındaki kayıtsızlığı. Aslında Bruegel'in diğer tablolarına da bakarak söylediği şey onun daha çok eserlerinde kayıtsızlık konusu e, üzerinde durduğu. E, biz de herhalde bugün bunun üzerine konuşacağız birazcık. E, bu kayıtsızlık meselesi. Evet yani tema olarak kayıtsızlık e, kavram olarak e, Berger'den İram'la yola çıktığımızda çok e, ön planda görünüyor. Yani Berger'in e, vurgusuyla bu Bügel'in davası meselesi. Yani Bügel'in derdinin ne olduğu. Ve bu e, açıdan baktığımızda da tabi bunu insanlık tarihi boyunca bütün dönemlerde yeniden yeniden sorgulayabileceğimiz bir perspektife oturtabiliriz. Yani işte İsa'nın çarmıha gerilmesindeki kayıtsızlıktan başlarsak yani bir şey olarak an olarak dersek ki günümüze kadar yani 21. yüzyıla gelene kadar insan tavrı olarak kayıtsızlık aslında çok sayıda örnekleriyle dolu ve düşünüldüğünde gerçekten son derece rahatsız edici bir tavır olarak karşımıza çıkıyor ve her an her koşulda bu tavırla yeniden yeniden karşılaşıyoruz. O yüzden hani somut örneklere baktığımızda hani bunu günümüzün perspektifinden değerlendirdiğimiz hani kayıtsızlığı bir yere oturttuğumuzda hani neler çok e, il, ilginç gelebilir yani bunlar oldu ama bunlara da karşı kayıtsız kaldık diyebileceğimiz e, örnekler ne verebiliriz mesela hani çarpıcı olmak açısından yani şöyle şimdi tarih dediğimiz bir şey var ve bunu da eğer insanın e, oluşturduğunu insanın yazdığını düşünürsek e, insan için e, ya da bizim için Önemli olaylar e, olarak adettiğimiz ve geçmişe bakarak gördüğümüz olaylar sırasında aslında e, insanların hayatı bir şekilde e, normal seyrinde akıp gidiyordu. E, kendimize baktığımız zaman da aslında e, belki de ileriki yıllarda çok önemli olaylar olarak e, tanımlanacak e, olayları bizzat ee, şu anda yaşamaktayız ee, yani artık geçmişin konusu değil şimdinin konusu olan e, olayları da bir yandan yaşıyoruz ve çevremizde de bir sürü önemli olay olup bitiyor işte İkarus'un sulara gömülmesi e, gibi diyebiliriz. E, bütün bu olaylar olup biterken e, hayatın bir akışı var. Tıpkı tablodaki o diğer figürlerin hiçbirinin karusu aldırmaması gibi biz de aslında bunu yaşıyoruz. Belki de problem ya da üzerinde durmamız gereken şey şu neden böyle? Özellikle de insanı ilgilendiren olaylarda insanın insana karşı bir acımasızlığı olarak. Bir insafsızlığı olarak e, mı yorumlamak gerekir? Yoksa hani bu belki de tabloya o gözle de bakılabilir. E, çünkü Brügel kimseyi yargılamıyor, niye kayıtsız kalıyorsunuz demiyor. Sadece resmetmiş. Bu belki de hayatın e, doğal akışı içinde olan olup biten bir şeydir. Belki de çok da normal karşılanabilecek bir şeydir. Bilemiyorum yani bunu konuşmak lazım herhalde. Yani senin sözlerin bana şunları düşündürüyor aslında. Şimdi yani... ...hayatla birlikte... ...kendi payımıza düşeni bir araya getirdiğimizde... ...aslında hayatın kendisi de... ...bize karşı kayıtsız. Yani... ...bizim kendi varoluşumuzun da... ...yaşamın ne? karşısında herhangi bir... ...hükmü yok. Hayat sanki sen kimsin... ...diyor gibi sanki. Kimsin ya da ne kadarsın. Yani bu bile aslında... ...hayatın bize sorduğu bir şey olmayıp... ...kendi payımıza hani bunu... ...yine kendimiz ekliyoruz oraya bir parça bir şey olduğumuza dair belki bir şey. Her şeyin geçiciliği ve unutulmaya mahkum oluşu aslında baktığımızda. Yaşam karşısında insan olarak var olmanın ne kadar kırılgan, ne kadar zayıf ve e, bir anlamda belki hani tırnak içinde e, bütün yaşam karşısında değersiz bir e, an olduğuna dair bir, bir, bir, bir şey e, var algılayabileceğimiz, hissedilebileceğimiz. Dolayısıyla hani Bizim kendi adımıza yaşayacağımız bir hayatımız var ve her insanın da doğal olarak yani bu yaşamın büyüklüğü karşısında kendi payımıza düşen o azıcık kısımda hepimizin belirli ömür süresi var ve bu tek olan yaşam süreci dolayısıyla hani kendi hayatımızda yapacaklarımızın, eylemlerimizin, seçimlerimizin ne kadar bir anlamda hani e, önem taşıdığını da gösteriyor. Ya, ya da kendi adımızı en azından belki yaşamın kendisi açısından değil ama kendi hayatımızı e, oluştururken, kendi hayatımızı yaşarken e, neyin nasıl olabileceğine dair tercihlerimizi belki e, özellikle üzerine düşünmek konusunda bize e, bir fırsat sunuyor. Yani diyebilirim. E, hayat e, bize sen o kadar da önemli değilsin kayıt. Sız kalsan ya da işte çok duyarlı olsan e, ne olur gibi bir şey mi söylüyor? Yani birazcık Berger'in bu kayıtsızlık suçlamasından e, çıkmış mı oluyoruz e, ya da bana mı öyle geldi? Şimdi sanki Berger'inki hani e, Bür Bürge'le yüklenmiş olan bir yani toplumsal şey gibi... E, Bakış açısı gibi yani toplumsal anlamda gelden böyle bir şey çıkar mı böyle yorumlar var görünüyor gerçekten. Hani on, insanın genel olarak içine düştüğü o umursamaz aldırmaz kayıtsız tavra bir tür gönderme bunu yargılamada yapmadan gel bir yargılama yapmıyor sadece bir duruma bizi şahit ediyor. Ama... E, e şey de olabilir böyle bir yargılamamaya girişememesi e, o yaşadığı dönemin koşullarıyla ilgili bir çekinceden de olabilir belki ya da yani bir sanatçı niye yargılamaya girsin ki bir durumu resmediyor bize bir şey e, zaten resim söylüyor daha nasıl yargılayacak gibi de düşünülebilir evet, Biz evet. diyor ki e, işte bu kadar önemli olaylar olup biterken sen sadece e, önüne bakıyorsun e, hani Umut Sarıkaya'nın bir tiple vardı mizah e, dergisinde işimdeyim gücümdeyim e, çok Hı. da severdim onu ben e, işimdeyim gücümdeyim yani ben çiftimi sürüyorum balığımı tutuyorum sen e, bunlar olup biterken e, ben e, işimi yapıyorum ama aynı şeyi işte tarihsel olarak büyük olaylara taşıdığımız zaman e, o noktada belki belgeli birazcık şey e, görmek lazım Söylediklerini önemsemek lazım. İşte İkinci Dünya Savaşı yılları. Yani komşusu işte Yahudi diye alınıp götürülürken ki bir şeyin tavrı, insanın tavrı. Yani onun toplama kampına gittiğini bilerek ya da bilmek ama bilmiyor gibi görünmek. Yani onu bilmiyormuş hali, yani gözünü kapatmak gibi Düşünürsek oralarda iş biraz büyüyor. Bu, Bunu tabii bunun hiç katılınmayacak bir tarafı yok. Yani bütün toplumsal olaylar olup biterken insanın insanların belli bir kısmı e, şiddete e, uğrarken, soykılıma uğrarken bütün bunların e, olmadığı bir an yaşıyor olduğunu varsaymak, bütün bunlardan habersizmiş gibi davranmak gerçekten insanı insanlıkla insan olmakla karşı karşıya getiren bir şey. Ortega Gasset'in şu sözü geliyor aklıma. Yani bir kaplan ne yaparsa yapsın kaplanlıktan çıkmak diye bir şey olmaz. Ama insanın her zaman insanlıktan çıkmak gibi bir riski vardır diyordu. Hatırlayabildim kadarıyla. Dolayısıyla aslında insan eylemlerinin her zaman tüm diğer insanları ilgilendiren bir tarafının olacağına dair bir vurguyu görüyoruz burada özellikle dile getirebiliriz. Sonuçta hani şu da çok hoş bir e, tümce. Kimse başkasının yerine insan olamaz. Yani herkes aslında yani kendi var olmasıyla, kendi e, eylemleriyle bir tür insan olmayı, bir tür insan e, biçimini dile getiriyor ve bunu var ediyor ve dolayısıyla aslında hani bu e, tüm diğer insanlar açısından da bir tür olma hali, bir tür yaşam biçimi, bir tür e, seçenek sunma diye düşünebiliriz böyle bir şeyi. Dolayısıyla hani burada kayıtsızlık hali bir başka insanın başına gelmiş olan şeye kayıtsız kalma hali aslında olası insan olmanın da seçeneklerine bir tür kayıtsızlığı beraberine getiriyor ve belki de işte hani Berger'in yorumuyla bağdaştırıldığında bu bir paralellik taşıyor olabilir. Yani Bizim tüm diğer insanlar adına olası seçenekleri ya da örnekleri hiçbir koşulda görmezden gelmek gibi bir şansımız yok. Ya da bu bizi aslında insan olmak açısından zedeleyen bir şey gibi düşünüyorum ama ne dersin? Ama neden böyle olduğu konusunda birazcık şeye, kafa yorabiliriz. Yani senin konuştuklarından şunu çıkarırsak yani bu aslında insan olmaya çok da uygun bir durum değil. Gibi bir e, noktadan hareket edersek neden böyle yani neden insan e, gerçekten de e, komşusu, arkadaşı, e, önündeki kişi e, şiddete uğrarken e, acımasızca katledilirken sesini çıkaramaz? Bu e, insanın e, kendi korkuları, kendi kaygıları, e, kendini... E, bir şekilde koruma ihtiyacından kaynaklanıyor e, olabilir mi? Yani ya da e, yaşananlar karşısında kendini eğer suçlu hissederse yani onu görürse onu o, o, yaşananlara duyarlılık gösterirse belki de onun getireceği bir vicdani ağırlığı taşıyacağı e, kaygısı da olabilir herhalde. Yani bir tür körleşme gibi düşünürsek bunu olup bitenlere karşı körleşme bu kör olma Hali Aslında onu bir takım kaygılardan kurtaracak bir vicdani ağırlıktan kurtaracak gibi. Evet yani sonuç olarak şu geliyor aklıma. Birlikte yaşadığımız dünyanın içerisinde aynı anda var olan insanlar olarak işte ortaya gazeteden ilham alırsak yani insanlıktan çıkmak ya da insanlığın içine dahil olup insan olma adına ortak verebileceğimiz bir fotoğrafın ya da bir görüntünün ya da bir değerin diyelim ona ee, örneği olma şansı var. Bu anlamda hani e, kayıtsızlık tavrı burada e, neye yol açar, neyi sağlar ya da neyi yok eder? Belki hani belgene de buradan öyle bir e, uzanabiliriz gibi. İnsan olmaktan çıkmak gibi e, düşünüyorsun o zaman kayıtsız kalmayı. Böyle bir risk var. Hani, ya, ya biraz o... sert bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Bürgerle ilgisi var mı bütün bunları da bilemeyeceğim ama e, o beraber bir ilhamla beraber yeni yorumundan ilham alarak belki bunları söylenebilir. Yani çünkü e, yani kayıtsızlık evet bir bir hal yani bir olma hali kayıtsızlık da bir olma hali. E, Şimdi, ve yaygın e... bir olma hali bu arada onu da söylemek lazım. Yani insanlığın çoğunun, büyük bir çoğunluğunun olma hali. Yoksa e, herhalde dünyadaki e, bu kadar olumsuzluk, bu kadar e, göz göre göre e, yaşanan adaletsizlikler, haksızlıklar olmazdı. E, büyük büyük çoğunluğun e, aslında yaşadığı sorunlara e, ve çevresine karşı kayıtsız kalmasıyla e, ilgili de birazcık. Bir de günümüzün tabii bu tavrı manipüle bir hali de var. Yani özellikle işte 20. yüzyıldan itibaren hani medya denen güçle beraber insanların neyi görmeleri ya da neyi görmemeleri gerektiği, neyi ne kadar bilmeleri gerektiği ya da o durum konusunda neler hissetmesi gerektiği sürekli olarak manipüle edilen bir şey. Bir başkasının istediği hale gelebiliyor insan. Şimdi bu kayıtsızlık problemini, kayıtsız kalma durumunu bir kenara bırakırsak aslında tabloya başka bir gözle de e, bakılabilir. Bu başka gözle baktığımız zaman ki belki de e, Bruegel bunu daha çok önemsemiştir, e, onu bilemiyoruz. E, Icarus'a odaklanabiliriz. Yani Icarus sonuçta e, babasının uyarılarını dinlemeyen, adeta e, hayatın kendisine karşı bir duruş sergileyip kulları ya da o anki arzusu doğrultusunda hareket edip ve bunun getirdiği sonuçları yaşayan biri. İşte e, tablodaki köylünün, balıkçının ya da oradaki e, yaşamın ona aldırmamasında düşünürsek e, yani sen sen kimsin? Sen ne yaparsan yap, hayat devam ediyor şeklinde bir sonuç da çıkarılabilir. E, birazcık İkarus'u e, merkeze alarak konuşabiliriz. Şimdi oradan e, girersek Yılmaz, yani İkarus'un pozisyonuyla ilgili bakarsak tabloya. Tablodaki bakış yani yaşama dönük bir şey var. Hani her şey o anda ...olup bitiyor zaten. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi her şey o anda olup bitiyor. Ve dünyada bizim acılarımıza kayıtsız. Bunu biliyoruz. Icarus'un bir arzusu var. E, hedefi var, amacı var. E, tutkusu var. Ve hani kayıtsızlık açısından düşünürsek de... ...mesela Icarus babasının... E, ...önerisine kayıtsız kalıyor. Yani Çok yükseklere çıkma, çok alçaklardan da gitme. Hani ortada ol gibi bir önerisine kayıtsız kalıyor. Bu kayıtsızlık meselesinde... Hani, e, kendi arzularımızı ortaya koyacak, kendi arzularımızı, e, tutkularımızı ortaya koyacağımız bir kayıtsızlık belki de aslında e, işte burada ki, kendimizi ortaya koyma, kendimizi gerçekleştirme anında ihtiyaç duyduğumuz bir şey belki de. Sonuçta herkes bir şeylere kayıtsız kalıyor fakat kayıtsız kaldığımız şey bizim e, kendi, olmamız, olmak, e, kendi olmamızı engelleyecek bir şeyse o zaman buna kayıtsız kalabiliriz. Bizi insanlıktan uzaklaştıracak bir şeyse buna kayıtsız kalabiliriz belki de ee, bir anlamda yani, kayıtsızlığında dereceler olarak bunu söyleyebiliriz sanki. Yani bir eylemde bulunuyorsak isteklerimiz doğrultusunda senin söylediklerini doğru anladım mı onu söylemeye çalışıyorum kendi isteklerimiz doğrultusunda bir eylemde bulunuyorsak evet bunun birtakım sonuçları olacaktır ve biz bu sonuçları aslında umursamayacağız. Yani Icarus oradaki köylünün kendisine kayıtsız kalmasını umursamayacak. Bunu e, Icarus'tan çıkıp... E... Başka açılardan da bakabiliriz örneğin e, bilim adamısın e, isteklerin doğrultusunda örneğin bilme tutkusuyla e, yanıp yakılarak e, bir takım araştırmalar yapıyorsun. Kendini gerekirse feda ediyorsun bazen iktidarlara karşı bunu yapmak zorunda kalıyorsun ya da felsefecisin bilim adamısın e, fark etmez. E, ve bunun bir takım sonuçları oluyor e, dünyanın hakikaten umurunda olmayabiliyor o. Sen de bu sonuçların kendisine aldırmayabiliyorsun. Evet. Böyle yani çıkarılabilir mi söylediklerinden? E, sanıyorum, sanıyorum. Yani e, Icarus'un göze aldığı şey daha yükseğe uçmak belki. Hani artık onun adını nasıl koyabiliriz? Yani belki Nietzsche'ye gönderme yapıp uçurumları sevenlerin kanatları olmalı misali. Göze almak. E, kanatları. Yani balmumundan olmamalı. Balmumundan olmasın kanatlarımız evet. Bana öyle geliyor ki bir yandan süremiz de doldu programı e, kapatmak durumundayız herhalde. İkaruslar olacak. Hayat ona aldırmasa da oradaki köylü, balıkçı, çoban e, ya da diğer insanlar onu aldırmasa da İkaruslar olacak. İkaruslar sulara gömülecek ve İkaruslar onların ona aldırmamasına da aldırmayacak gibi görünüyor hayatın akışı sanki böyle. Evet ve her olma biçimi insan olmanın ne olduğuna dair bize bir e, örnek sunacak. Evet bu haftalıkta bu kadar diyelim programımızı bitirelim. Bu hafta Karusun düşüşü tablosunu konuştuk, Peter Bruegel'in tablosu. Tabloya baktıkça e, eminim dinleyicilerimizde yeni şeyler görecektir. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.